بسم الله الرحمن الرحيم ما شئ علموا الذين ظلموا من قلبي صدق الله العظيم الله منفعنا بالقرآن العظيم اجلنا فيه والحمد لله رب العالمين اسألك الله الحي القيوم حصنتكم بالحي القيوم الذي لا يمتبدى ودفعت عنكم السوء بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رسول الله صلى الله عليه وسلم Kendisinden sonra olacak ihtilafları kargaşaları, iç savaşları haber verdiğini, kıyamet kopmadan neler olacağını bildirdiğini ve bunların bazı örneklerini daha evvelki sohbetlerimizde beyana çalıştık. Tabi teferruata girilirse çıkılamayacak kadar tafsilat vardır. Onun için ana başlıklarıyla meseleleri e, beyana çalışıyoruz. Bugün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yine haber verdiği Kendisinden sonra olacak üzülerek beyan buyurduğu meselelerden oğullarının yani Emevilerin saltanatı ondan sonra tabi yine onların şerleri yüzünden meydana gelen Hazreti Hasan Efendimizin şehit edilişi Medne-i Münevvere'de ziyaretlenerek ondan sonra Hazreti Hüseyin Efendimiz'in Kerbela'da şehit edilişi, hadiseleri anlatılacaktır. Bunları dikkatle dinlersek çok ibretler, öğütler alacağız. allah Teala bizleri de ahir zaman fitnelerden muhafaza buyursun. Amin. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin haber verdiği bütün haberlere, bütün hadis-i şeriflere, bütün rivayetlere yakinen inananlardan ayırmasın. ve sakındırdığı fitnelerden uzak eylesin. Muhafaza buyursun. Amin. Amin. Gün yanaştıkça kıyamet yaklaşıyor. Tabii ki esas haberler muhbir-i sadık. Doğru haber veren Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem, beyanlarındadır. Yani ne olacak? Günler yakındır tabii. Günler yakındır. Ne kadar zaman içerisindedir falan. Bizimkiler diyorlar İstanbul'un 40 senelik su sorunu hallolmuş ama bunlar diyorlar 10 sene içinde millet sudan savaşa çıkacak. İstanbul'un suyu hallolmuş olur ama millet susuz kalan sana dallarsa ne olacak? Mesele o yani. Şimdi dünya bir karıştı mı her taraf birbirine girer. Bir taraf aç kaldı mı, öbüründe tok yatırmazlar yani. Tok yatırmazlar. Onun için, hakikaten e, yani yakın tarihlerde büyük olaylar olacak. Büyük olaylar olacak. Allah bilir vaktini, saatini, her şeyin zamanını. Ve lakin, biz Allah ve Resulü'nün buyurduklarından, duyurduklarından ayrılmayalım. Cemaatinden, sohbetinden ayrılmayalım. Bu itikad üzere yaşayalım, böylece ölelim inşallah. Zaten ölüm efendim mukadder vaktinde gelecek. İlerisi gerisi yok ama mesele ehli sünnet itikadını muhafaza üzere ölmek nasip olsun inşallah. İşte bu sohbetlerin bütün gayesi ve sebebi o itikadı korumaktır, yaymaktır, yaşatmaktır. Ehli sünnet inancının Hafazadır, Bütün bu meclisler bunun için kuruluyor. Allah imanlarımızı bize bağışlasın diye kuruluyor. Onun için bu meclislere devam ve cemaatı davet. Ben haciyim, hocayım, çok biliyorum, çok dinledim lan olmaz. Aman cemaatten ayrılmamak. Ki hafızta şeyen ve gabet Bir şey biliyorsun ama çok şey bilmiyorsun. Bildiğin bilmediğinin zekatı değildir. Ondan sonra bir şey duyduğun zaman, "Aa bunu da hiç duymamıştım." diye ağzını açıyorsun. Onun için dinlemekte fayda var. Sohbette fayda var. Efendim, zaten Lukman-ı dediği gibi, evladım Allah'tan bahseden, Kur'an'dan, hadisten, zikirden bahseden cemaatı bulduğum zaman hemen dizlerini, onların dizine daya, hiç ayrılma. E ben biliyorum deme. Çünkü neden? Biliyorsan, ilmin sana fayda verir. Çünkü cemaate karışmazsan, ilminden fayda göremezsin. E, bilmiyorsan, e, sana bir şey öğretirler. İki tarafta da kardasın. Sakın zikirsiz, Kur'ansız, ayetsiz, hadissiz fuzuli muhabbetlere takılma. Hoş konuşuklara, fuzuli haberleri, programlar, açık oturumlar, manasız manasız filmler, tiyatrolar, diziler. Neden? E çünkü sen sen bile epen hocayım ben biliyorum bunlar bana zarar veremez deme. Çünkü senin ilmin sana onları seyret demiyor sen o zaman ilminle amel etmediğin için zaten baştan kaybetmiş olursun bilmiyorsan bilmiyorsan zaten aletine cehalet katarlar azgınlığına azgınlık eklerler helak olursun şu lukman-ı hakim ne hikmet sahibi Allah'ın methettiği bir zatın sözü ne demek ya onun için bilsek de bilmesek de cemaate devam edeceğiz ve böylece ilmimizi artıracağız Allah'ta da artıracak inşallah Hidayeti biz artıramayız İnsan ilmi artabilir Hidayeti artmayabilir Ama ilim tahsili elimizdedir İşte bu vesileler e, Bizim buralara gelmemiz Bu meclisleri kurmamız Bu konuşmalarımız e, Allah'ımızın bize verdiği kudretlerine Yine bir nispeti elimizdedir Ama hidayet yaratmak hiç elimizde Değildir Ama hidayeti bulmanın yolu burasıdır Buraya kadar getiren Allah O hidayeti de yaratır inşallah Evet Böylece Ve minha Kara minhalar gibi minhalar bunlar işte. kafede bir kara minhalar vardır. Bu minhanın hazı da kapkara minhalar bunlar. Neden? Çünkü o büyük fitnelerden bazısı. Mülkü beni ümeyyete Yezidebni muaviyete Ve men ba'dehu El müştemil alel fitenil izvam ke kıtailleylil muzlim. Efendim, Emevilerin saltanatı, Hz. Muaviyenin radıyallahu anh, oğlu, Yezid'in döneminden itibaren, ondan sonraki büyük fitneler, karanlık gece parçaları gibi Resulullah'ın buyurduğu, Sabaha imanlı kalkan akşama kafir çıkacak buyurduğu üzere ortalığı sarmıştır. Şimdi tabii ki Hazreti Muavi hakkında radıyallahu an kötü konuşuluk caiz değildir. Çünkü Resulullah'ın katibidir, sahibidir ve duasına mazhar. Evet. Allahümme allimuhu'l kitab vel hisab ve kihil adab. Kainatlı efendisi buyuruyor... Ona yazıyı öğret, matematiği öğret, azaptan onu koru. Bu dua yere düşer. Ondan sonra. Allah ve cealühü hadiyen, mehdiyen, vehdivihi. Hidati ermiş, hidati bulmuş. insanları hidati erdiren bir kişi kıl onu ya Rabbi diye. Bunlar tirmizi ve sahih sahi kaynaklarda. Hz. Muaviye radıyallahu anh. Efendim. E, Sürmet şerefiyle müşerreftir. Ve ayrıca hep anlattığımız üzere hatası da olsa. O hata bizim gibi yanlışlık değildir. İctihada mahmuldür. İhtihad hatasında vardır bir ecir vardır. Çünkü onun yanında da bu hususta binlerce sahabe vardır. Bu konu ayrı bir mevzu. Efendim. Hz. Muaviye radıyallahu an tabi oğlu iyi e, hallerini görmüş olabilir. Efendim ciddiyetini görmüş olabilir, gücünü, kuvvetini görmüş olabilir. Bunu beğenmiş olabilir. Hakikaten kendisine sağlığında bir yat edilmesini de istemiştir. Ama kendisinden sonra neler yapacağını da bilmeyebilir, değil mi? Bilmeyebilir. Dolayısıyla alimden zalim, zalimden alim hesabı. Bir peygamberin çocuğu bile kafir olabiliyor da Nuh aleyhisselamın oğlu kafir değil miydi? Buradan Nuh aleyhisselama bir zarar gelir mi? He? Gelmez Bunları zaten bilginize havale ediyor Teferruata girersek hep aynı Konuyu konuşmuş oluruz Ama e, tabi ki Hz. Muhabir Allah'ın sonunda e, Vefatından önce de Ya Rabbi bu yezit e, Beklediğim hayırlara muvaffak Olacaksa ömrünü uzun et İslam'a hadim et Ama beklediğim hayırları yapamayacak da Şerre sebebiyet verecekse Ömrünü kısa et Milletin başından defet diye Hazreti Muaviye'nin duası vardır ve duası da kabul olmuştur. Çünkü 34 yaşında zaten cemeri bitmiştir. Yani 4 senelik bir şeydi ama yapmadığı fitne de kalmamıştır. Yapmadı, fitne de kalmamıştır. Velakin yani Hazreti Muaviye bunun yaptıklarından asla memnun ve razı değildir zaten. Hazreti Muaviye'nin sağlığında da böyle bir şeylere teşebbüsü mümkün değildir zaten. Mümkün değildir. Ölümünden sonra da efendim elinde olmayan şeyden de vefat etmiş bir insan sorumlu olacak değil. Onun için Hazreti Muaviye'yi konunun dışında tutuyoruz. Şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Ümeyye oğullarına kızdığı Mervi'dir. İmra İbni var. Efendim. Resulullah'ın en kızdığı tabiyle Ümeyye oğulları. Bunlar hakikaten yani Emevilerin dedeleri Efendim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e karşı gelmişlerdir. Bunlardan Hazreti Osman radıyallahu anh tabi çok büyük hizmetlerde bulunmuş büyük halifemizdir. E, müstesnaları vardır. Bu müstesnaların dışında ekseriyeti İslam'a cephe almışlardır. Bedir'de Resulullah'a karşı çıkan bunlardır. Efendim işte Ebu Süfyan radıyallahu anh, Mekke fethine kadar direnmiş. Mekke fethine Müslüman olmuştur biliyorsunuz. Ama efendim, Mekke fethinden sonra bunlar kabile olarak Müslüman olmuşlardır. Fakat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunların neslinden gelecek e, tehlikelere işaret buyurmuştur. Ebu Zer radıyallahu anh'tan rivayet edilen hadis-i şerifte. Eğer belâğat Banu Ümeyye'de 40 رجلen. Ümeyye dedeleri kafir olan, ataları cahiliyet devrindeki. Bunun hürriyetinin sayısı 40'a e, ulaşırsa. Bir de Eblâs vardır, Hakem ibn vardır. Onun hakkında da idâbeleğâ <gülüyor> Banu Eblâs selâtini رجلen. Eblâs'ın oğulları da 30'a ulaşırsa yani dededen hesabı tuttum mu hadiste? Ümeyeden tutunca 40, bu kemden tutunca 30'a iniyor. Bu sayıyı Rasulullah vermiştir. Ve ittehadu ıbada Allahı ve mal Allahı nihala ve kitab Allahı dğala. Bunlar Allah'ın kullarını köle yapacaklar. Bak sayın de vermiştir, sayın demiştir. 30 veya 40 işte dededen 40 babadan 30 olarak insanları köle yapacaklar. Allah'ın malını ganimet sayacaklar. Yani ganimet hak müstehakları Kur'an'da tespit edilmiş verilecek kimse de bunlar öyle değil. Kendileri bölüşecekler ve kitabını da aldatma vesilesi yapacaklar. Yani Kur'an'la ile milleti kandıracaklar. Ayetleri yanlış yorumlayacaklar. İşte kendi kafalarına göre hükümler verdirecekler. Büyük insanları zora sokacaklar. Alimleri Kur'an hakkında ayetlere kendi keyiflerine göre tefsir etmeye zorlayacaklar vesaire. Resulullah bunu haber vermiş. Sallallahu aleyhi ve sellem. İbni Mevhib diyor, Hazreti Muaviye'nin yanındaydım radıyallahu anh. Bu Mervan girdiği yanına. Mervan Hakem'in oğludur. Şimdi bunların dedesi Ümeyye'dir. Lakin ee, babalar farklıdır. Yani Ebevilerin iki tanesi Hazreti Muaviye oğlu Gezit, onun oğlu bir daha Muaviye var. İki üç tanesi Süfyanidir yani Ebu Süfyan'dan Radıyallahu anh gelendir Ondan sonrakiler Mervani'dir 12-13 taneleri yani Emevilerin hepsi Hazreti Mavi'nin soyundan gelmiş değil Ama dedede birleşiliyor tabi Amca çocukları olmak itibariyle Böylece devam ediyor Bu Mervan Bir kere gelmiş hakemin oğlu Hazreti Mavi Emir el müminin iken işimi gör işte derdime çare bul, sıkıntım çoktur. On çocuk babasıyım, on yeğenin amcasıyım, on efendim, kardeşin bakıcısıyım. Mervan çekilip gidince İbni Abbas radıyallahu anhuma da Hazreti Muaviye ile beraber bir serinin üzerinde oturuyorlar. Bak Hazreti Muaviye de radıyallahu anh tabi hadisleri biliyoruz. Sahabe dedi ki, Yebni Abbas... Sen biliyor musun Resulullah buyurdu ki İda benül hakem seleati ne Bu hakemin oğulları yani bu Mervan'ın babasının oğulları 30'a sayısı gelince ittihadu malallahi beynehum duale malını kendileri ganimet gibi bölüşecekler. vele Allah'ın kullarını köle yapacaklar ve Allah'ın kitabını aldatmacayacekler. Feeza belaghu 99 ve 400. Şura sallallah'ın buyrduğuna bak. Hazreti Muavi hadisin ilerisini de ediyor. Bu sülalenin çocukları 499'a geldi mi? 499 neresi ya? Ken ehlekum esra min ekli evveli temrati. Hani hurmanın bir tarafı olmuş olur da Aşk arkası ham olur böyle başından olgunlaşır onun başını hemen yersin olmuş yer hemen yutuluyor ya o hurmanın evvelini yemekten daha çabuk bir anda helak olacaklardır buyurduğunu işittin mi dedi İbn-i Abbas Allah hakkı için ben de işittim dedi yani Merva'nın efendim arkasından Hazni Muaviye Ebu'l Ceba birilerba bu dört zorbanın babası ...diye Rasûlullah'tan şiddin söyledi... ...yine İbn-i Abbas etti. Dolayısıyla Hz. Muaviye... ...radıyallahu an ...akraba olarak bunlardan olmakla beraber... ...bunlar hakkında Rasûlullah'ın... ...buyurduğu uyarıları da biliyordu... ...ve... E, ...bunların fiillerinden de razı değildi. Hz. Ali Efendimiz buyurdu... ...Likülli ümmetin afetün... ...her ümmetin başında bir bela var... ...ve afetü ve ben ümeyye... ...bu ümmetin afeti ümeyye oğullarından gelecek... Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu İmrad-ı Mücabir-i Hanefi rivat ediyor. Veilün li beni ümmeyye oğlanın vay hali üç kere ve Muhammed bin Kabil Kurazı rivat ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hakeme ve doğurduklarına deanet ve dua etmiştir. İlle sâlihîne minhüm ancak salihleri Müstesna ve umkalil salihleri azdır. Bu hakemi zaten Rasulullah e, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Müslümandı. Resulullah'ın yanında otururdu. Hz. Osman'ın amcasıdır hakem. Efendimizin sırlarını müşriklere taşırdı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem e, geleceklere kıyamete kadar lanet ve bedduası var efendim. E, ancak e, salihleri ee, i̇yileri İleri Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne yapmıştır? İstisna buyurmuştur. İstisna buyurmuştur. Bir keresinde yine yanına gelmek için izin istediğin seni şitti. İzenulovu vel duhayy. İzin verin gelsin dedi yılanın oğlu dedi. Efendim. Lanet lanetullah aleyhi ala kulli men yagrucu min sulbi ona ve sulbünden gelenlere lanet olsun Allah'ın laneti illa zil minhum. Mümin ve salih olanlar müstesna ve kalilum mahum. Onlar çok az olacak ama onlardan da mesela bir tanesi ve birkaç tanesi vardır. Bir tanesi kimdir? Ömer İbni Abdülaziz'dir ya. Mervani değil mi? Ömer İbni Abdülaziz duydunuz değil mi? Dört halifeden sonra sırası değil ama şerefte kaçıncı geliyor? Peki geliyor Hazreti Ömer'in torunudur. Velakin eee tabii bu sülaleden geliyor ve Emevi halifelerindendir, değil mi? Ömer ibn Abdilaziz ama Nasıldı? Allah. Im. Nasıldı? Ne büyük yaptı, değil mi? Ne kadar adaletliydi, ne kadar takva idi. Ya her sabah tahtı şey oturduğu zaman cenneti yeryüzünde yükseklik bozgunculuk istemeyenlere vereceğiz ayetini okuyarak öyle otururdu zerre kadar fitne fesadiyamış değil ve bütün Allah'ın yoluna dağıtmış mal mülk biriktirmiş değil vefat ettiğinde cariyesi e, yıka, yıkayacaklar üzerindeki gömleği çıkarırken gömleği kirli buldular cariyesine kızdılar Niye bu Mubare'yi temiz bakmadın? E dedi var mıydı başka gömleği ki onu çıkarayım da onu giydirin. İşte Ömer yaptı Abdülaziz. Nerede öbürleri? Nerede Ömer İbni Abdülaziz? Radıyallahu anh. Büyük zat. İşte onun Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona işaret ederdi. Efendim bu az, çok azı müstesnadır buyurdukları onlar gibi insanlardır. Evet. Ömer İbni Abdelaziz hakkında Hazreti Ömer de radıyallahu anh hatta onun e, yüzünde bir hafif e, yara izi var. Hazreti Ömer Efendimiz de çocuklarımdan yüzünde yara izi olan bir Ömer zuhur edecek ve yeryüzünü adaletle dolduracak diye onu etmişti. Ta doğumundan ne kadar? Evvel Tabii ki her zaman için e, istisnaları göz önünde bulundurmak lazımdır çünkü iyiler her zaman mevcuttur. Şimdi de mesela dedim şuralılar kötüdür denir mi? Denmez. İçin içlerinde iyileri var mıdır? Vardır. Efendim hiçbir e, ırka ırk olarak veya kabileye veya efendim e, özel bir cemaata toptan bir kötüleme yapmak uygun değildir. Mutlaka istisnaları ayırmak lazım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünneti bu şekilde. Ebu Hureyre'den rivayet edilen hadis-i şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Ra'itu finnavmi bani'l hakemi yanzuna ala minbarikama tenzul qirade. Bu hakemin oğullarını gördüm rüyamda. Resulullah'ın rüyası nedir? He? bu yelm bi Peygamberlerin ası vahidir. Ayet. Hakemin oğullarını gördüm. Benim minberime tırmanıyorlar maymun tırmanır gibi. Yani onların olacağını sonradan ve halifeler de ne yapıyor tabi Hutbeyi onlar okuyor o zaman. Minbere onlar çıkıyor Resulullah'ın berine. Bu şekilde gördüm. Buyurdu. E ee, ve feshahu Bu Resulullah'ı çok üzdü. Bu rüya. Bu haberi ona <gülüyor> vermesi. <gülüyor> hakeme deceğin nzuru zoruyla beni iyi <Gülüyor> ki. Yaz Adunemin be Görüyorum senin oğulları benim minberime iniyorlar çıkıyorlar. Bir kere yine veylun li ummetiy min mafisul biada. Hakemi gösterdi bunun sulbünde bulunan çocuklarından vay benim ümmetimin başına gelecekler. Ümmetim neler çekecekler. Bunun sulbündekiler. Evet. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bunlar haber verildi. Bak yine buyuruyor. Ebu Re'den var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Leyerüfenne cebbarun mim cebabirati beni ümeyye ala min berihaza beni ümeyenin cebbarlarından bir zorba benim şu minberimde minberimi kendi burnunun kanına bulaştıracaktır. Hakikaten Amr ibn-i Sayyid ibn Resulullah'ın minberinde bir kere o Medne valisiyken orada hutbe okurken burnu kanadı ve Resulullah'ın minberinin basamaklarında kan aktı. O kan düştü oraya. Resulullah onu bile haber verdi. Minberimde burnu kanayacak. Bir kere i̇bn Ömer rivatiyle yine gittim. Diyor. Resulullah gittim erkenden yanına. ebul Hasan Hazreti Ali Efendimiz geldi. Resulullah Efendimiz ona yaklaş dedi. Yaklaştırdı. Yaklaştırdı. O kadar kulaklarını yani ağzına alacak gibi kulağın içine yani söyledi. Gizli gizli. O arada Hazreti Ali Efendimiz başını kaldırdı. Dehşet içerisinde. Hani geçen Hazreti Ali Efendimiz buyurdu ya Resulullah bana neler söyledi, şunlar olacak, şunlar olacak, geçen derslerde geçti. O arada kapı çalındı. Efendimiz Hazreti Ali Efendimiz'e buyurdu. Git şunu dedi tut kulağından, koyunu sağcısına götürürler gibi getir bana bak. Dedi. Bir de baktım ki diyor hakemi Hazreti Ali Efendimiz bakmış içeri kulağından tutmuş. Rasulullah'ımız ona getirdi. Efendimiz sağlayacak. Otur şunu şu kenara dedi. Muhacir ve Ansar'dan bir kavim gelmişti yanına. Sonra onu kenarda tuttu. Onlar gittikten sonra cemaat Rasulullah Efendimiz ona beddua etti. اِنَّ اَذَا سَيُخَالِفُ كِتَابَ ve وَسُنْنَةَ نَب۪ي Bu Kur'an'a ve Peygamber'in sünnetine Allah'ın muhalefet edecek. وَسَغْرُ مِنْ صُلْبِ اِفِتَنُ يَبْلُغُ الدُقَانُ وَالسَّمَاءُ bunun sulbünden öyle fitneler çıkacak, dumanı göğe ulaşacak. Bunun, bunun belindeki, sulbünde taşıdığı çocuklarından. O zaman bazılar dediler ki, ya Resulallah yani bu kim ki bunun zürriyetinden ne gelecek ki dumanı göğe ulaşsın yani bu, bunun. Hakir bir adam yani bunun. Böyle bir itibarı yok. Resulallah dedi, bela ve mazukum edin şiatuhu. <gülüyor> olacak olacak dedi. Sizin de bir İsminiz o gün onların yanında olacaksınız dedi nasıl bildi nasıl bildi evet sonra efendimiz onu sağlığında taife sürdü sürgün gönderdi hakemi orada yaşadı Ebu Bekri Sıddık'tan te teklif ettiler geri aldırmadı Hazreti Ömer radıyallahu da çok teklif geldi yani gelsin Medine'ye Hazreti Ömer de kabul etmedi işte Hazreti Osman radıyallahu anh barek, amcasıdır tabi çok yumuşaktır. O onu Taif'ten aldı getirdi. Getirdi ama ondan sonra da başına Hazreti Osman da başına ne işler açan? Onun oğlu Mervan'dır işte. Efendim noktayı değiştirdi, virgülü değiştirdi. Hazreti Osman'ın mektuplarını karıştırdı. Hazreti Osman'ın şehit edilmesine sebebiyet veren onun soyu oldu yine. E, büyük e, zulümlere efendim sebebiyet oldu. Tabi Hazreti Osman radıyallahu an e, geçen söyledik ya bu hususta Resulullah'tan izin almıştım sağlığında diyor söz almıştım taiften geri alacağım onu diye efendimizin bu sözünü Hazreti Osman aldığı için bu Hz. Hazreti Ömer bu bunu bilmiyordu ama Hazreti Osman efendimizin vefatından evvel Hakemi geri getireceğim amcamı Taif'ten getirme, getirir misiniz? izin verir misiniz? O da tamam getireceğiz buyurmuştu diyor. Hazreti Osman bu söze dayanarak çağırttırıyor yani. Burada da Hazreti Osman'a bir yanlışlık isnat etmeyelim. Amcasıdır. Hakem Müslümandır. Efendim Hakem Müslümandır. Efendim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i görenlerdendir. Sohbetindedir bulunanlardandır ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona bayağı Efendim sitemlerde bulunmuştur. Yanlışlıklar yapacağını haber yoktur. fakat soyundan ümmetin çok çekeceği. Efendim hakikaten de bu yorulduğu gibi olmuştur. Hazreti Osman'ın devrinde vefat etti zaten. Cenetülbek Hazreti Osman gömüldü, İslam üzere gömüldü. Hakemin yani efendim e, durumu bu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem e, bu rüyayı vahyi e, Anladıktan sonra çok üzüldü. Ümeyye oğullarının halifeliği alacağından ve minbere çıkacaklarından hiç. Zaten vefatına bunları gördü. Vefat edene kadar daha Resulullah Efendimiz bir kere huzurlu, mutlu ve yüzü güleç olarak görülmedi. Hiç. Bu sonra. Yani bu üzüntü onu bastı. Çünkü tabi torunlarının başına geleceklerini hepsini Mevla bildirdi. Bildirdikçe de tabii üzgün oldu sonra vahiy geldi ki inne mahiyye dünya ırtuha mevla budur habibim onlara bir şeyler verileceğini minbere çıkmalarından anlıyorsun tabii ki bir e, saltanat e, devlet sahibi olacaklar ama bu sadece dünyada kalacak onlara verilen bir dünyadır ama ebedi ahiret ''Sana ve sana tabi olanlara, senin ehli beytine nasip olacak.'' deyince Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem tabii ki e, sevindi. Böylece ''Estaizu billahi innâ ataynâ kel kavther. ''Biz sana çok hayır verdik innâ atayna bu sebeple indi.'' ''Habibim biz sana ne verdik? Havz-ı Kevser'i verdik, ne hayırlar verdik, dünya ahiret anahtarlarını sana verdik. Üzülme, üzülme takdiri ilahi'' böyle cereyan eder. Ve yine, ne indi? Kadir suresi indi. İnne efendim, ayetinde, suresinin naatinde ne buyuruyor? Eyle kadri, hayron min elfi şehrin. Habibim sana bir kadir gecesi verdim, o kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Yani ne demek? Emevilerin saltanat sürecekleri bin aydan daha hayırlıdır. Hakkaden Tirmizi'yi hakim ve beyhaki diyor ki Emevilerin saltanatı tamı tamına bin aydır. Ne fazla, ne eksik. Ayette diyor bin aydan daha hayırlıdır. Yani ne demek? İşte o saltanattan daha hayırlı bir kadir gecesi. Ebedi kazanç. Sen ona bak. Dünyayı bırak. Buyurulmuştur. Allah sallallahu aleyhi ve sellem bunlarla tabii ki teselli olmuştur. Zaten onun dünyada gözü yok Sallallahu Aleyhi ve Sellem. Ne kendisi innet dünya la Muhammedin ve ali Muhammedin. Sallallahu Aleyhi ve Sellem. Dünya ne bana yaraşır ne de beytime yakışır. Bize dünya gerekmez. Buyurmuştur Sallallahu Aleyhi ve Sellem. Hazreti çok evlenmiştir. Tabi Resulullah'tan başkaları için evlenmenin sayısı kaçtır? 4'e kadardır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in kendine mahsus olarak 9 11'e kadar ulaşmış olabilir. ona mahsus olduğu ayetle sabittir. Ve lakin Hazreti Hasan Efendimiz'e çok tabi kabileler kız vermek istemişlerdir. Resulullah'ın torunu olduğu için Resulullah'tan bir nesem bağı mı buyuruyor ya kıyamet günü benim soy bağım kesilmez. Geri kalan hepsi kesilir. Geçen de okumuştuk bu müjdeden dolayı. Hazreti Ömer Efendimiz bile değil mi? Ee, ehli i Bekten almıştır. Dolayısıyla e, Hazreti Hasan Efendimiz epey evlenmiştir Tabi dört sayısı da muhafaza şartıyla, dört sayısını muhafaza şart. Fakat tabi boşamalar bu kurulmuş olabiliyor, hastalıklar olur, vefatlar olur. Evet, böylece e, çok evlenmiş olduğu sabittir. Kindi kabilesinden kin kabilesinden Cade isimli bir kadın ile evliyken bu Yezid kadına haber gönderiyor Hasan Efendimiz'in hanımına sen bunu zehirlersen efendim yüz bin dirhem çok büyük para şimdiki birkaç milyon dolardır herhalde Yüz bin dirhem sana para vereceğim Ve seni ben alacağım diyor O vefat ederse Diye böylece bir Teklif götürüyor Gönderiyor Bu da işte Zalime kadın Hazreti Hasan Efendimize zehir içiyor Yemeklerin içine mi katıyor artık bu Kadın işi bir alemdir yani Kadın adamı öldürür adamın haberi olmaz Az az kadar Tozunu ayarlar o Kırk gün hasta yattı Hazreti Hasan Efendi'miz zehirlendi anlaşıldı, zehirlendi anlaşıldı. Tabii Hazreti Hüseyin Efendi'miz illa zorladı, kimseni zehirledi diye, yani zehirletti diye bu, bu haberi vermesi için vermedi. Allahu eşet dünyi <gülüyor> Allah'ın intikamı daha şiddetlidir dedi bizden ve eddi kebedi ciğerin parçalandı dedi. Ciğerleri paramparça oldu. zehirden. Hazreti Hasan efendimiz. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem en sevdiği torunlarıydı. Kucağında taşıdığı, boynunda taşındı. yapılır mı bu iş bunlara yani. Ve inni alim men eyne başıma musibet nereden geldiğini de biliyorum. Yani Yezi'den geldiğini biliyorum demek istedi. ama afiibe hakkın la tekellem tefidi şey. Benim hakkım varsa sen de dedi abin olarak hiç Hazreti Hüseyin efendimize bu bahsi kapat. Dedi. Bizim ecelimiz bundansa biz gideriz. Bu bahsi kapatalım. Üksümü aleik, ellâ kafi emri mühcet dedi. Ant veriyorum sana ki benden sebep bir kanakmasın. Yani ben gidiyorum, benden sebep sakın Efendim bir Müslüman kalkmasın, bir fitneye sebebiyet verilmesin. Şimdi vefatında tabi kırk gün e, beklediği için vasiyetlerde bulunabildi. Ani bir ölüm değil. Hazreti Hüseyin Efendimiz'e de dedi iyya kevesufah al kufeten istaqfuka ve yurujuk. Sakın dedi Kufenin Irak Küfe var ya Irak'ın Irak'ın beyinsizleri dedi, sefipleri. Seni tahrik ederler. Seni bulunan Medine'den Mekke'den çıkartıp gel bize falan sana biat edeceğiz, sana sahip çıkacağız diye seni çağırırlar. Vallahi ma ara en Allahu bak. Vallahi ben dedi hem peygamberlikle hem de saltanatın bizde Allah'ın birleştireceğini görmüyor. Biz soyumuz Ara cettimize, dedemize Allah nübüvvet verdi. Biz Ehl-i Beyt'iz. Bu halifelik bizden çıkacak. Bu devlet işi, saltanat işi bize kalmayacak. Onun için bu işin üzerine itmeyelim. Hazreti Hasan Efendimiz ne güzel bir vasiyet değil mi? Ne güzel bir vasiyet. Ama gelecek tehlikeyi de gördü bak. Bu köfeden dedi seni çağırırlar. çağırırlar. Gelmel buyur emrin olur. Sonra seni bırakırlar. Evet. Evet ve ben de kendim de Ayşe radıyallahu anh'a lütfen Muhammed Resulullah'a vereyim. Efendimiz kimin odasında yatıyordu? Ayşe tabi Tabii hak onun olduğu için evi evi onun olduğu için ben Ayşe'den annem istedim ölürsem Resulullah'ın yanına gömüleyim. O da bana cevap verdi. Cevap, iyi cevap verdi. Yani gömerim seni oraya dedi. izin verdi ve idamet tefaklub minha. Ben ölürsem o şeyi sözümü yeri, e, talep et aşağınamızdan beni oraya gömdürmesi için. Ah ve ma'avunul kavm illase emne ümeyye oğulları zannetmiyorum ki beni oraya gömdürsünler. Mutlaka engel çıkaracaklar. dedi. <gülüyor> bir sıkıntı çıkarsa yine üstüne gitme. Ve defnini anne Fatıma'te Belbaki'de Cennetül Bekiye'de annem Fatıma'nın yanına beni gömerdi. Fatma annemizin yanında yatıyor şimdi Hazreti Hasan Efendimiz. Vallahu a'n. 40 gün içerisinde 50 senesinde efendim Hicri 50 senesinde Hazreti Hasan Efendimiz şehit oldu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de biliyorsunuz zehirlen kaybettiği etin zehirinden şehit olmuştur. Vefat edince Hazreti Hüseyin kardeşi Ayşe anamızdan radıyallahu ha gömülmesi için talepte bulundu. O da ne amme keramet. Ayşe anamız dedi ne deme bize şeref olur. Seve seve yani benim evim ama olsun. Fakat Medine emiri Mervan. O zaman hakemin işte oğlu Medine valisiydi. Efendim böylece engel oldu. Ben oraya gömdürmem deyince ya dedesinin yanına çektirmiyor. Hz. Hüseyin radıyallahu ve beraberindekiler silahları çektiler. Dediler savaşırız. Uğreyre radıyallahu devreye girdi. Vallahi la illa zalim vallahu innehu sallallahu aleyhi sellem. Vallahi Hasan'ın Resulullah'ın yanına göbülmesine engele olan mutlaka zalimdir dedi. Ve bu Resulullah'ın oğludur dedi ya. Sallallahu aleyhi ve sellem bu ne yapmak istiyorsunuz? Fakat Hazreti Hüseyin'e döndü. La tekun evvelemen taraka vasiyet Fakat Kardeşinin vasiyetini ilk bozan sen olma. Sana dedi ki kan dökme. Efendim bu işin üzerine gitme Ebu Hüreyre'nin radıyallahu anh evreye girmesi neticesinde Hz. Hüseyin Efendimiz sakinleşti de yani bu bir savaş erken patlamadı yani neticede annesinin yanına cennetül beki'a defnedil bu sefer Cade denen kadın efendim Yezide dedi e tamam istediğin oldu şimdi paraları da yolla Beni de al. Yezid dedi hadi git işine be. Kim uğraşır? senden. Beni de mi zehirleyeceksin? Al bakalım şimdi. Yezid sözünde durur mu ya? İşte böyle işte. Sen bir dünyalık ben Fatih için Resulullah'ın torununu zehirledin. Ey gidi kadın. Dünyada gitti ahirette gitti. Ne büyük bela. Bunlar ibret ibret ibret. İnsanlar madde için, menfaat için Para için, rütbe için Neler yapmıyor neler Yapılacak iş mi bunlar <gülüyor> Geldik efendim Mevzumuz Ve minha ve minha Katlül Hüseyin Radıyallahu anh Hazreti Hüseyin Efendimizin şehadeti Meselesine Kerbela vakası ki Bu mübarek günü tabii şia mezhebi ne yapmışlardır Matem gününe Çevirerekten, hatta İran'da Bundan dolayı kendini Zincirlerle, değil mi? Döverekten, kan çıkartaraktan Hatta o eskiden Daha evvelce, tabi şimdi belki bu Merasimler biraz hafiflemiştir O uğurda ölene de şehit Damgası vererek, cık, halbuki intihar eden cehenneme gider yani Hazreti Hüseyin insana böyle mi yap dedi Dolayısıyla böyle yanlış yanlış Bir matem havasına işi Büründürmüşlerdir ve lakin Matem tutulmak gerekiyorsa Resulullah'ın Öldüğü günü matem tutmak Daha evlat değil mi? E, İslam'da böyle bir şey Yoktur yaz tutmak matem tutmak yok Ama onların anılarını Başlarına gelen canlı tutmak vardır Tabii ki konuşuyoruz konuşacağız Konuşuyoruz Ehli Beyt'in faziletini anlatıyoruz Ancak Biz yani aşure gecesini ihya etmemiz Efendim e, ibadetle geçir. Faziletinden dolayıdır ve aşure gününde Oruç tutmamız e aşure pişiriyorsunuz Siz seviniyor musunuz Yezidler Diyebilirler bize halbuki ne alakası var Bu aşurenin meselesi ta Nuh aleyhisselamın değil mi efendim? Nuh tufanından sonraki aşure gününde Geminin konmasından pişirdiği çorbadan Gelen bir berekettir Dolayısıyla yani aşure gününde Hz Hüseyin efendimizin şehadeti vakası varsa da Ondan evvel Bütün peygamberlerin başına Gelen nice hadiselerin vuku da vardır. Bu yüzdendir ki e, meseleyi bir olay üzerinde yoğunlaştırmanın bir lüzumu yoktur. E, efendim, bu kadar tarih vardır, vaka vardır. Bunların hepsini bir arada mutala etmek lazımdır. ehli Sünnet'in yaptığı budur. E, tabii ki burada yaz tutmak e, olmadığı gibi özellikle de Allah muhafaza etsin. Bir insan Hz. Hüseyin Efendimiz'in şehitliğine, şehit olmasına sevinebilir mi? Haşa! Öldürülmesine sevinebilir mi? Haşa! Bir Müslümanın işi midir? Zerrekata iman olan yapacağı iş midir? Haşa! Tabii ki üzüntümüz çoktur. Hz. Hüseyin Efendimiz'in yarasız devamlı taze, kıyamete kadar taze. Zaten ümmetin başına gelen belalar hep o yüzdendir. Resulullah'ın torununu muhafaza etmemeleri yüzünden ümmet beladan kurtulamıyor tabii. Bunlar vakadır. Ama Bizim ihyamız, geceyi kutlamamız gecenin faziletindendir. Yani bu ta Nuh Aleyhisselam'dan Adem Aleyhisselam'dan beri gelen bir gece. Ve günü bütün peygamberlerin efendim tazım ettiği bir gün. Bu yüzden bizim e, toplantımız efendim bu merasimle alakalıdır. O gecenin ihyası çok müstehaptır. Kuvvetli efendim sünnetlerdendir. Ve günün o ...çok kuvvetli sünnettir, farz orucundan sonraki en büyük oruçtur, İnşallah. ...şimdi Hz. Hüseyin Efendimiz'in tabii ki... ...neyindeyiz... Ee, ...şehadeti kıssasındayız, konusundayız... ...Allah Teala ve Tekaddes Hazretleri... ehl Beyt'in muhabbetini cümlemizin kalbine içirsin... ...efendim kalplerimizi onunla kılıflasın... O Ehl-i muhabbetiyle yaşayıp ölmeyi bize nasip eylesin. Şefaatleriyle cennete girmeyi nasip eylesin. ehl gemisine binenlerden eylesin. Çünkü Resulullah buyurdu. Mesela Ehl-i Beyti kemetel sefineti Nuh. Ehl-i Beytimin Nuh Aleyhisselam'ın gemisine benzer. O gemiye binen kurtuldu. Binmeyen peygamberin oğlu da olsa helak oldu. İlla Ehli Beyt'in sevgisi farz. Allah farz etmiş. Her namazın sonunda da salli barik okurken onlara dua etmeyi farz etmiş. Ehli Beyt'e duasız ve salavatsız namaz olmuyor zaten. Namaz olmuyor. Resulullah'ın torunları efendim, sülale-i Şimdi, Muaz radıyallahu anh rivayet ediyor. Resulullah'a söyledi ki, Ey Muaz dedi Resulullah Efendimiz, tut parmaklarını saymaya başla. Halifelerin sayısı. Sayarken altıncıya geldi. Resulullah ne dedi biliyor musunuz? Yezid. La Allahu fi yezid. Altıncısı Yezid'dir dedi. Allah Yezid'e bereket vermesin. Hazreti Muazza saydırıyor Hazreti Muaz. Sonra buyurdu ki Nû'ye ileyye Hüseyin. Hüseyin'in öleceği, şehit edileceği haberi bana getirildi Şibril tarafından bir de yağmurla görevli bir melek ve ütüytü <gülüyor> bi cürmetihi ve ukbirtü bi katilihi vefat edeceği e, toprak da bana getirildi toprak bana arz edildi kırmızı bir toprak ve kimin öldüreceği katili de bana bildirildi efendim vellezi nefsibi yedihî La yuktalu beyne zahrani kavmin la yemneunuhu Benim torunum Hz. Hüseyin hangi bir milletin arasında öldürülür de o kurtarmazlarsa ey Iraklılar ey gidi Irak ne yangın yanında Irak'ta hala sönmüyor ''İşte Resulullah buyuruyor küfürler çağırdı çünkü sonra bıraktılar bir de Yezid'in adamı i̇bn Ziyad'ın tarafına geçtiler. Çağıranlar. Gel sana beat edelim diye çağırdılar. Yezid bir ordu gönderici bundan ötü koptu. Onlar da orduya katıldılar. Hz Hüseyin'e karşı. Bu Irak millik, küfe milleti. Küfe milleti demek Irak yani şu andaki. Resulullah'ın hadisine bak. Hangi bir milletin içinde benim torunum şehit edilip de onlar onu kurtarmazsa İlla alev Allahu ve suhimubi Allah gönüllerinin ve kalplerinin arasını ters yapacak o milletin Ve sallata aleym şirarahhu onlara en kötüleri musallat edecek bak hülaküsünden tut, tut sattamından tut geliyor da geliyor ne kadar diktatör varsa bela varsa ve besehum şiya Allah onları şiyalara bölecek Hadise bak Fırka fırka şia şia zaten şu anda nüfusun yüzde 60 küsuru Irak'ta şiadır. Orada efendim kuzeyi başka güneyi başka ora kalkıyor bura kuruyor. Ora yanıyor bura kuruyor. Bir ecaip memleket. Girende batıyor. girende batıyor. Pekmese dişen sinek gibi ora. O da ara, adamı yer ora. Ora ker ora. Orada adam susuz gider Allah. Susuz gider. Çünkü Resulullah'ın bedduası var. Sallallahu aleyhi ve sellem. Hakikaten. Şimdi evvel biat edip, mektup yollayıp, elçi yollayıp Mekke'den, Hazreti Hüseyin Mekke'ye zaten geçmişti. Medine'de duramamıştı Hazreti Hüseyin. Sonra Mekke'ye geçmişti. Abdullah bin Zübeyir'in orada bir idaresi vardı. Abdullah bin Zübeyir radıyallahu anh. Yani Mekke'de iyiydi, rahattı. Onu oradan çıkarttılar. Sonra düşmana teslim ettiler. Kurtarmadılar. Ne buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem? Vahin li firâhi Ali muhammedin. Min halifetin müstehlifin. Ey gelecek halifenin yüzünden benim evim eğitimin yavrularının başına gelecekler. Vah dedi yavrulara. Resulullah'ın yavrular küçük çocuklarıyla vardı. Ya. Yuktelû kalfî ve kalfel khalif. Emsik ya Muaz. Say dedi. Hazreti Muaz'a saydırıyor. Altı, yedi, sekiz böyle parmakla. Felemme abelagat aşara. Onuncu sayıya gelince. Kalel Velid. Resulullah buyurdu. Adıyla bak. Kaçıncı, kaç sene sonra. Velid dedi onuncu. İsmu Firavun. Velid Firavun'un adıdır dedi. Hakikaten Firavun'un adı Velid'di. Firavun lakaptır padişah gibi. Özel adı nedir? Velid'dir. Hadi i şerai'i i İslam şeriatlarını yıkıp geçecek dedi o Velid. 10. Halid Velid. Yebu Bidemî mi raculun min ehli beytih. Velid ibn Yezid. Onun da dedi kendi ehli beytinden biri onun da kanını dökecek dedi. Resulullah haber verdi. Hakikaten de öyle oldu. Amcasının oğlu Yezid ibn Velid öldürdü. Onu. Velid ibn Yezid, Yezid ibn Velid amcasının oğlu. Öldürdü. Rasulullah Sallallahu fela ikma deleu. Artık Allah kılıcını çekmiştir. Daha o kılıç kınına girmeyecektir. Ümmetimiz için kılıç bir girdi mi? Kıyamete kadar kılıç devam. Çık da içinden çıkabilsin. Duruyor mu? Duruyor mu? Duruyor mu Afganistan? Duruyor mu Keşmir? Duruyor mu Çeçenistan? Duruyor mu Irak? Duruyor mu Somali? Duruyor mu Doğu Türkistan? Kılıç bir defa çekildi. O böyle çekecek ama ahirette çekmeyecek. Resulullah buyurduğu Ümmeti, la ümmetim Allah'ın rahmetine mazhar bir ümmettir ahirette ümmetime azap yoktur. dünya ne çekerse dünyada biter. O azap da dünyada nedir? El fitenu ve zelazil. Bir zelzelelerle birlikte gelir dünyada. O, ya bu gavurlara hiçbir şey olmuyor <gülüyor> Cehenneme gidecek niye bir şey olsun <gülüyor> Japonya'da cel, cel oluyor bir kişi ölmüyor Burada niye yüz bin kişi ölmüyor Sen karıştırma Sen çok bilmesen Şurada buyuruyor ki Benim ümmetim dünyada çekecek Zelzelelerle Ve iç savaşlarla Sıkıntılara düşecek Ama dünyada Tabi günahsız dursa ümmet Günahsız dursa azaba alızım. Yok <gülüyor> Mevla fe'alullah bi iman etseniz şükretseniz size azap edip de ne yapayım? Ama me yüce bir kötülüğün cezası verilecek ayet var. E siz de yapıyorsunuz. Ben de istiyorum ki cehenneme girmeyin dünyada bu işi bitirin. Onun için çekeceksiniz Mevlabu. Ha çekmeyecek istiyorsanız çekmemek. E hiç günah işlemeyin bir sıkıntı gelmiyor. Bu da mümkün değil. Ama yine hiç günah işlemeyene de sıkıntı gelebilir mi? Resulullah'a hem belalar geldi. O o artık derece yüksek. Şimdi benim başıma ufak tefek bir şeyler geldi. Bana göre büyük bir şeyler geldi tabii. Bana göre büyük bir şeyler. Dağına göre karama. Hoca efendi bana geliyor. Allah dereceni çok yükselecek. Yahu ne derecesi dedim ya. Günaha başa baş gelse yeter ya. <gülüyor> ne yapın derece isterim ama derecede pek gözüm yok ya. Vallahi diyorum günaha başa baş gelse yeter. Çünkü durmuyoruz. Camide bile durmuyoruz ya. Vur vur vur. Şu şöyle yapmış bu beni. Ya biraz dur ya. Dilimiz durmuyor. gözümüz durmuyor kulağım. Şu günahsızlık işte. E tabii ki bu da kulus tabii. Mevla da bu <gülüyor> Hiç ilelem günah işetmezseniz sizi de elak ederim. Yerinize günah işleyenleri getiririm ki af de edeyim. Tabii bu hadiste bize çok bir delil olmaz. Niye? Zaten o hiç günah etmeseniz diyor. Biz zaten durduk yerde ettiğimiz için bilmeden ettiklerimiz varken bildiğine lüzum yok zaten. Her işimiz günah. Vücudumla yukarsı bir demünah efendim varlığın bir günah ki ona ba başka günah kıyas olmaz ben ben ben ben ben ben ortaya atmak zaten Allah'a görmemek zikri terk etmek evet onun için böyle fitnelere maruz kalıyoruz efendim hakikaten. Resulullah'ın buyurduğu üzere Hz. Hüseyin'i düşmana teslim edenler ve ona zulmedenler sonradan ihtilafa düştüler, birbirlerini katlettiler, fırkalara bölündüler, sonra Abbasiler başladı değil mi? Abbas oğulları onlara galip geldi, saltanatı onlardan aldı ve vesair böylece devam etti gitti. Ee, hakim tas ettiği bir çok yoldan gelen bir rivayettir. Cibril bir rivayet Cebrail aleyhisselam efendim bir rivayet yağmurlarla görevli melek efendim. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ziyaret için geldi. Mevla'dan izin istedi. Ya Rabbi Habibini ziyaret izni verir misin? Veririm. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in o gün nöbeti Ümmü Seleme anamızın yanındaydı. ve de murcemi vardır onun. O da o da onları rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ümmü Seleme anamıza dedi ki: "Kapıyı kapat da kimse yanımıza girmesin. Yağmurların görevlisi melek ziyaretime gelmiş. Bütün dünyanın yağmuru ondan sorumluydu. Ne kadar mühim değil mi? Bize de bir Almanya'nın başbakanı geliyor dünyaya ayağa kalkıyor. Ulan ne oldu? tarih sizin biri. Ne ne? Bir şey mi oldu? <gülüyor> Resulullah kim geliyor? Bütün dünyanın yağmurlarının meli. Bir tarafı selede, bir tarafı gark eder, bir tarafı latır, dağların görevlisi. buna ne demek biliyor musun? Amerika bunlarla görüşebilse hep servetini verir. Ya şimdi Hollanda batacak diyor kimse bir şey yapamıyor. <gülüyor> Allah Hollanda sular altına kalacak. E tutturcanın nasıl durdurayım diyor. Deniz geliyor. E De, nasıl? Ya cehennemullah Teala nehru vakil ve lakin men yaqila. Allah'ın nehri gelecek, makilin nehri batıl olur. Allah'ın denizi taşarsa? Ya güç Allah'ın. hüküm onun, melekler onun, hepsi onun. Evet. Ümmü Seleme, validemiz kapının yanında dururken aniden Hazreti Hüseyin çocuk girdi kapta, içeri. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem üzerine atladı torunu, atıldı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu öpüyordu, dudaklarından öperdi böyle. Öperken melek dedi ki seviyor musun onu diye. Evet seviyor. Am. Ama dedi sana söyleyeyim mi? İnnel Hüseyine maktur. Bu senin ümmetin bunu şehit edecek. Dedi. Melek haber ver. Sonra ve ara onun türbete arzunlendi. Alleti yıktalı فيها. Bu Hüseyin'in şehit edileceği, ee, yani esas ismi oranın Taf. Bu kerbela sonradan koydu. adı esas adı taf diye taf denen mevkide oradan bir miktar iri kum kırmızı toprak getirdi Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gösterdi bir rivadette bu Hz. Cibril'in getirdiği de rivadette var iki defa vakı olmuştu olabilir birinde yağmur meleği getirmiştir Birinde cibril getirmiş de olabilir Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kokladı o toprağı Dedi rihu kerbin ve belain Bundan bir koku geliyor Sıkıntı ve bela kokusu bu topraktan İşte ker bela Aslı kerp Kerp bela yani Kerp Arapçada sıkıntı demektir Bela Türkçeleşmiş zaten yani oranın adı o zaman Ettaftı. Taf. Yani sonradan Resulullah buyurdu ki bu Kerb ve Bela. Onun birleşimi Kerb-Bela oldu işte. Öylece şimdi Kerbela deniyor. Sıkıntı ve Bela kokusu geliyor. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o toprağı Ümmü Seleme validemize verdi ve buyurdu ki Hüseyin şehit edildiği gün bu toprak kana dönecek. Toprak senin yanında dursun dedi. Bu toprağı görürsen ki kan olmuş Hüseyin şehit olmuş Yani gün Aynı dakikada Ve hakikaten de Böyle oldu Ümmü Seleme validemiz Resulullah'tan sonra yaşadı Hz Hüseyin şehit edilene kadar Yaşadı Anamız radıyallahu anha, Yanımdaki bir şişeye Koydum diyor Kendi kendime dedim bu toprak kana dönüşeceği Gün büyük gündür bir büyük musibet olacaktır dedim ve Hüseyin'in şehit edildiği gün o toprağın kana dönüştüğünü gördüm diyorum Müselleme Validemiz. Tabii ki o zaman haber bu şekilde çabuk ulaşmıyor günler aylar geçiyor haber gelmesi ama yani ben o vakti hesap yazdım ve sonra gelen haber aynen tasdik etti ki efendim Hüseyin şehit olmuş o saatte. Şimdi bu hadisenin sebebiyatı şöyle olmuştur. Hz. Muaviye radıyallahu An Şam ehlinden yecide biat aldı o zaman tabi bu işlerden çok evvel sağlığında. Sonra hacca yola çıktı ki muhacir ve ensardan Hicaz ehlinden de biat alayım. Dediler biz e, biat vermeyiz Yezid'e dediler. Mekke Medine ahalisi. İnkâneleke râhbetün fiyâ feyyelek. Ey Muaviye dediler. Radıyallâh'ın sen sahabisin. Dehalardansın. Büyük insansın. Halifelikte e, hevesin varsa zaten senindir bu makam. Biz buna kabulümüz var. Ama zaten Hazreti Muaviye'yi kim devretti? Hazreti Hasan Efendimiz değil mi? Hazreti Hasan Efendimiz altı ay yaptı ya. Altı ay sonra devretti. Zaten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin "Lale Allahu ıslıh beyne Bu benim torunum Seyyid'dir." Hazreti Hasan'ı kucağına alıp da bunun sebebiyle Allah Müslümanlardan iki büyük cemaatin arasını sulh edecek buyurması Buhari hadisi zaten o gösteriyor ki Hazreti Muavi tarafı da e yani radıyallahu anh, Resulullah Efendimiz'in e, halifeliğini istemediği bir kişi değil. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem e, bunu istemiş olsa umulur ki "Lale" Kullanmaz. Şimdi Resulullah umar ki diyor. Yani ümit ediyorum kan dökülmez. Hasan sebebiyle iki Müslüman cemaat sulh olur. Ve o sene zaten sulh senesi. Cemaat ve ittifak senesi oldu. Hazreti Hasan'ın Hazreti Muaviye'ye devir teslimiyle. Öyle değil mi? Anlattık onu. Dolayısıyla yani Hazreti Muaviye efendim hilafete layıktır. Ve ehildir. Hazreti Hasan Efendimiz ona teslim etmiştir. Eee Haşa Yezid, tabii ki hilafete layık değildir. Velakin Yezid'in pislikleri sonradan çıkmıştır. Hazreti Muavi efendimiz zamanında bir şey yapmış değildir. O ona biat almak istemiştir. Mekke Medine ehli, Hicaz ehli de ve isim tehaferu'd dâlel Müslüman'ın <gülüyor> ey Muaviye, sende dursun halifelik. Sen sağken senin. Yorulduysan yani sağlığında niye bu işi Yezid'e çık, efendim bize tavsiye ediyorsun. Yorulduysan Müslümanlara emaneti geri ver, biz birini seçeriz. Hicaz ehli böyle dedi. Ama yoksa senin kabul, sen, senin vazifen devam edecek. Şimdi böylece Hz Muaviye radıyallahu anh bir hata alamadı Yezid için. Yani Hicaz'dan alamadı. Efendim vefat edince radıyallahu anh Hazreti Muaviye efendimiz... Vefat etti Vefatında da tabii Vasiyetlerinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin e, Mübarek tırnakları yanındaymış Hazreti Muhaviye efendimiz de Resulullah'ın tırnaklarını ağzına koydurdu Vasiyeti böyledir ki Yani Resulullah'ın parçasıyla Kabre girdi Hazreti Muhaviye efendimizin e, Şu anda Mübarek ağzında ne var Resulullah Efendimiz'in mübarek tırnakları var. Resulullah ne buyuruyor? Benden çıkan bir parçaya ateş değmez. Yani Hazreti Muaviye deyince oraya aman dikkat oraya. Oraya hep dikkat. Büyük sahabelerden biridir. Efendim Resulullah'ın parçasıyla gömülmüş. Ne kadar teberrük ehli, tevessül ehli. Resulullah'a ne kadar bağlı değil mi? Ama... Ölünce Şam'da ve diğer civarda Yezid'e biat yaptılar. Bu sefer Yezid, Medine'deki valiye, yani tabi hükümet o zaman nerede? Şam'da. Medine'de kim var o zaman? Vali var. Valiye dedi ki, Hüseyin'den benim biata. Radıyallahu anh. Hazreti Hüseyin Efendimiz nerede? Medine'de o zaman. Hazreti Hüseyin Efendimiz e, baktı ki tehlike var. Biat da etmeyecek Yezid'e çünkü. Çünkü Hz Hasan Efendimiz Hz Muaviye'ye etti ama ona hak olarak devretti. Resulullah'ın da hadisiyle. Umarım ki bu olur Resulullah buyurdu ve devretti. Ama Yezid buna layık olmadığı için Hazreti Hüseyin Efendimiz biat etmedi. Etmeyince Türkiye'ye kaçtı. Yani Kufeliler Kufeliler o zaman Efendim e, Hz. Hüseyin'e elçi gönderdiler Sen bize gel biz sana biat edelim Yani Şam'a karşı Şam hükümetine karşı Irak'ta bir hükümet kuralım Sana biat edelim Hazreti Hüseyin Efendimiz Efendim Gitmek tarafı oldu o zaman İbn Abbas Hazretleri dedi ki o zaman çocuklarını götürme. Aileni bırak. Dedi. Yok dedi ben efendim ailemi de götüreceğim. Ailemi de götüreceğim deyince efendim İbn Abbas ağlamaya başladı. Vah Hüseyin'e! Ey gidi Hüseyin'im dedi. Gidiyorsun şehit olma. İbni Ömer radıyallahu anh'ıma o da Azmemer oğlu büyük O da aynı tavsiye etti. Yok dedi ben gideceğim efendim. O da bu sefer ağlamaya başladı ve efendim gözlerinin arasını öptü. Estevdiukallahi minkatil. Allah'a emanet olasın şehidimiz dedi. O da meseleyi şehitlikle sonuçlanacağını Efendim haber ver. Ondan sonra İbnü Zübeyr radıyallahu an Mekke'nin o zaman hükümdarıydı. İbnü Zübeyr Hazretleri de efendim men etmek istedi. E, fakat e, Hazretü Hüsnü Efendimiz dedi babam bana haber verdi ki Mekke'nin bir koçu var. Onun öldürülmesiyle Mekke'nin şerefi için Onun için ben o koç olmayı çok severim. Ben o koç olayım dedi. Yani met edilen bir koç var. Ondan sonra hakikaten İbnü Zübeyri de mancınıkla Kabe'yi yıktırdı. Gece zamanında neler oldu anlatılacak. Bu itibarla işte takdiri ilahi, sevki ilahiyle çıktı yola. Mekke'de herkes üzülmeye başladı. Kardeşi Muhammed İbni Hanefi'ye vardır. Hz. Ali Efendimiz'in oğlu da Fatma anamızdan olmadığı için Fatma anamızın dışındaki oğulları Ehlibeyt değildir. Seyyid değildir. Hazreti Ali Efendimiz'in oğlu da olsa. Seyyidlik nereden geliyor? Resulullah'tan geliyor. Fatıma minni. Fatma benim parçamdır buyuruyor. Yani Hazreti Ali Efendimiz'den gelmiyor. Buraya dikkat edelim. Eğer Hazreti Ali Efendimiz'den gelse Muhammed İbni Hanefiye'de ne olur? Seyyid olur, El-i Beyt olur. Mesele o. Değil. Çünkü Resulullah'ın soyu ...sadece nereden devam etmiştir? Oğulları yaşamamıştır. Kızları yaşamamıştır. Kızlarından yaşayanlar, evlenenler, Hazreti Osmanlı'nın... ...çocukları, olanların da çocukları ölmüştür. Onlardan da soy tıkanmıştır. Yani Resulullah diğer kızlarından... ...nesil gelse onlar da olurlar. Velev ki kocaları... ...Hazreti Ali'nin dışında mı? ...Hazreti Osman Efendimiz değil miydi? İki kızının efendisi. Üçüncüsü de olsa Osman'a verirdim demedi mi? Ama... ...oradan da soy... Yaşamamıştır. Çocuklar küçükken hep vefat etmiştir. Anladınız mı? Burayı da yanlış biliyorlar yani. Oradan da soy gelsin. Çünkü Resulullah diyor Fatma benim parçamdır. Öbür kızları da Fatma lan Efendim hepsi kimdendir? Hatice validemizdendir. Ana baba birdirler bizim çocuklar. Bir İbrahim Mâriye validemizden olan o zaten yaşamamıştır. Dolayısıyla Hazreti Ali Efendimiz'in diğer oğlu Muhammed bin Hanefi'ye büyük zattır. Allah'ın reislerinden şu tabiinin ullarından tamam. Seyyid değildir. Ama Hazreti Hüseyin Efendimizin nesidir? Kardeşidir tabii ki. Ona haber gitti. Ee, Hazreti Hüseyin'in yola çıktığı çok ağlamaya başladı. Abdest için önüne tas getirmişlerdi. O ağlamaktan tası doldurdu. Mübarek. Efendim Böylece herkes üzüldü. Hazreti Hüseyin Efendimiz yola düştü. Yanında işte çocuklarından, Ehlibeyt'inden efendim 70 kişi kadar hane halkıyla beraber Kûfelilere gidecek biaete edecekler ona. Müslim ibn Akili önden gönderdi. Yani benim bir atım almaz. Sen bir önden git havayı kokla diye tabii tedbir bunu gerektirir. 12.000'den fazla Küfe, binden fazla küveli Hz. Hüseyin Efendimiz'in gelen adamına dileme biat ettiler. Efendim. Fakat Yezid İbni Ziyad isimli efendim mel onu ee, gönderdi Ve Bu Hazreti Hüseyin'den evvel gelen elçisi var ya Müslim denen zat Hazreti Hüseyin'in bu elçisini öldürmeye Onu teşvik et dedi ki Kimmiş bu gelmiş biat almış küfelilerden Bunu öldür dedi İbni Ziyad'ı Gönderirken Hazreti Hüseyin'in Adamını yani önden gönderdiği elçisini Geldiler İbni Ziyad'ın adamları yirmi bin kişi Yirmi bin kişi geldiler. Şimdi bu on iki binden fazla ona biat etmemiş miydi? Küfelilerden. Kimin adına biat etmişlerdi ona? Hüseyin adına biat etmişlerdi. E aynı değil mi şimdi onu korumaları gerekmez miydi? Zaten hiç baştan. Belli olacak. Ne zaman ki İbn-i Ziyad'ın yirmi bin kişilik ordusu geldiler. Adamı, Müslim denen zatı radıyallahu an aldılar. Öldürdüler milletin gözü önünde. O on bin kişi piyat edenler çil yavrusu. Bir şey yok ortada. Ya bu millet böyledir. Adama gazı verir verir. on sonra bir de bakarsın. Arkada kimse yok. Sonra Nasreddin Hoca gibi <gülüyor> bir fil daha istiyorlar dersin. Olur biter başka çağırıyor. Biliyor musun? Timur fil vermiş köylere Timur Lenk. Köylere fil bakmak için, şu köy bir fil baksın, şu köy bir fil baksın. Nasreddin hocanın köylüleri de o fili bakmaktan aciz kaldı. Hortum gibi çekiyor fil. Yiyor bitiriyor falan. Ya dediler Nasreddin Hoca bu Timur Lenk senin adamındır. Efendim sen e, şöyle buna da. E, bu fili alsın bizden yani. Biz bakamıyoruz. Timur çadırını kurmuş buralara. Kavuruyor Anadolu'yu. Nasreddin hoca hakikaten on devrindedir yani. E dedi siz de gelirseniz dedi içinizden bir heyet seçilir, deriz ki köyün eşrafı bunlardır falan, hani bir mevzu açarız dedi yani. E peki dediler tamam, hoca düştü öne, bunlar peşine yavaş yavaş dökülüyorlar diyor ki Timur'dan korkularına tabii. Dökülen dökülene dökülen dökülen. Nasser Hoca bir çadıra girecek, bir baktı arkada kimse yok. Girdi Timur buyur hocam falan yedirdi içirdi, bir emrin mi var dedi, bir fil daha istiyor bizim köylüler. <gülüyor> Ya. Yeah. Adama gel biat et, biat edeceğiz. Seni kurtaracağız dediler. Hz. Hüseyin radıyallahu elçisini gönderdi. Elçisine biat ona biattır. Çünkü peşinden o geliyor zaten. Bir de İbn Ziyad geldi Melun. Öldürdü şeyi Müslim Hazretlerini. Bütün biatçılar da aldı. Bu millet böyle. Şimdi Hz. Hüseyin radıyallahu haberi haberi mesela yani o zaman diyorum ya ulaşım haberleşme sorunları var tabi Mevla bildirirse bilir ama Mevla da bir şey olacaksa bildir. zaten herkes her şeyi bildirse bu olaylar <gülüyor> hiçbiri olmaz Mevla kaderini icra eder <gülüyor> ezelden bitmiştir bu işler de sahnede şu anda efendim e, tatbikatı görülüyor Böylece meşhur Ferezdek var. Arapların en büyük şairidir. Ferezdek. Çok muazzam şiirleri var. Karısı da ondan beter şair olunca karıyı boşadı. Dayanamadı da dedi. Ne biçim şiir söylüyorsun benden beter dedi ya. Karısı daha şair idi. yolda rastladı. Hazreti Hüseyin Efendimiz. Dedi ki ne olur dedi ya ben dedi küfeye doğru gidiyorum. Bu mevzunun sonu ne olur. Şair Şair adam tabi ama nesri de güzel kullanıyor tabi Dedi ki: Kulubun nesmak ve şuyufuhum ma bi'umeyye vel kaza sema Milletin kalbi sende, ışlar Emevilerde. Takdir ilahi de gökten iniyor dedi. Kader gökten iniyor yazı. Kalpler sende ama Kılıçlar onlardan. Bölükbaşı dedi. Şakşaklar bize eyler başkasına. Ya. Bu millet böyle. Sen dedim seni çok seviyorum şudur budur. Ama bir de bakarsın ki yamulmuş öbür tarafa. Niye? E, korktum. Ne diyeceksin adama? Korktum diyor. Kılıcı gördün mü diyor. Korktum diyor. Ya böylece hazret Hüseyin radıyallahu anh yola revan oldu. Kerbela'ya yaklaşırken Kadisiye'ye yaklaştı. Allahümme innâ anselüke'l-Cenneh ve mâ qarrab eyleyâ min qavlim ve amel ne'ûzibike minennâre ve mâ qarrab eyleyâ min qavlim ve Allahümme innâ anselüke min khayr mâ adseyleke min nebiyyüke Muhammedun aleyhi ve sellem ne'ûzibike min şerimesi'l-Mesnâzeke min nebiyyüke Muhammedun sallallâhu teâlâ aleyhi ve sellem ve entel müstehânû aleyke'l-Belâh Vela hüle, vela kuvveti Allah bilâ ilâhîl alâzım. Arhâm al-rahim, arhâm rahim arhâm al-rahimin. Ejderike, ve yanında Kerbelada şehit olan ailim beytin derwahi tünel fatihal. Bismillahi r-Rahman alamin rahim مالك يوم الدين إياك نعبد إياك نستعين إهدينا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin.